Ve ala alihi ve sahbihi ecma'ina emma ba'di. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bugün tarihte verelim. 22 Şubat Pazar 2009, değil mi? Evet. Saat 7, kaç? 7 7.51 sabah. Akidetul Vasitiyye dersimizin 12. dersi. Halil Herras Şerhi ile tefik Allah'tan. Buyur akya. Vesul sözlükte kendisiyle risalet, mesaj gönderilen demektir. Hı. Hmm. Mesela onu bu iş onu bu iş ile resul olarak gönderdi denilir. Yani o kimseden gönderdiği mesajı eda etmesi ve tebliğ etmesi istenmesi halinde bu ifade kullanılır. Hmm. Yani dersin ki mesela yukarı şöyle denir. Erseluhu bi Onu şununla yolladı denir. Ersele bak resul ersele. Evet sonra ne demişti? Çoğulu rus rusul ve rusul ve rusul şeklinde gelir. Evet, çoğulu rusulun, değil mi? Bir evet, bir yani sin harfi var ya rus. Evet. Onu böyle cezimlersin. de diye gelir. Rusul diye ve evet. bi dammiha. Dammeleyerek de getirebilirsin. Evet. Rusul de, rusul de, rusul de, rusul resulun. Evet. evet, yani resuller demek. Evet. Şer e, Peki şer'i şer dilde ne demek? Yani ıslah'i manası. Evet. Şimdi şeyh bir mana verecek. E. Şer'i bir terim olarak Resul kendisine bir şeriatin vahiy ile bildirilip onu tebliğ etmekle emrolunmuş hür erkek bir insandır. Ya, ne demek? Diyor ki insanun zekerun hurrun uhiye ileyhi bi ve Umira bi tebliğe. Ha, bu. Mi? Bunu bunu yok ezberleme. Tamam. Evet. <gülüyor> Yok güzel. Ben daha e... <gülüyor> şimdi buraya biraz değineceğiz. Tamam, evet. Şayet ona vahiy gönderilmekle birlikte onu tebliğ etmesi emredilmişse o vakit bu bir nebidir. Hı. Hmm. Emredilmişse mi? Emredilmemişse. Heh, emredilmemişse. Diyor ki nebiyi nasıl tarif ediyor? Fe innehu fe in uhiya eğer ona vahiy edilirse nebi şimdi Resul anlattı. Hmm. Resul ne dedi? İnsandır erkektir, hürdür. Kendisine bir şeriat vahyedilmiştir ve bu vahy edilen şeriatı tebliğ etmekle emrolunmuştur. Resule bu dedi. Şimdi Nebi anlatırken diyor ki: "Fe in uhye ileyhi eğer kendisine vahy edilirse ve lem yu'mar yu bi teblighihi ve tebliği tebliğ etmekle o vahiy şeyi tebliğ etmekle emrolunmazsa fa huve nebi." Bu nebidir. Tamam? Ve şimdi Bu söz biraz işgal, müşkele. Hatta Yusuf el-Gıfeys diyor ki, Yusuf el-Gıfeys, ben ona Gıfeys diyorum, tamam mı? Gıfeys'tir asıl ismin. Yusuf el-Gıfeys diyor ki, bu tarif İslam'a nereden girdi ben hala anlamış değilim. Hakikaten birçok bizim ehli sünnet alimlerimiz dahi Nebi ile Resulü anlatırken Nebi'yi bu şekilde tarif ediyorlar. O yani kendisine vahyolunan ve bu vahiyi tebliğ etmekle emrolunmayan kişidir, diyor kannebiye. Ve bunu Şeyhul İslam ibn-i Teymiy de çok büyük bir işgal görüyor. Ve günümüzdeki muasır birçok alimlerimiz de bunu işgal görüyorlar. Hatta bunun e, çok büyük bir hata olduğunu söylüyorlar. Şimdi şöyle yapalım aslında. Diyoruz ki şimdi çeşitli görüşler var nebi hakkında. Nebi ne demek? İbn şimdi... Teymiye rahimehullah da bunu bu şekilde mi söylüyor. Yok, İbn Teymiye bunu reddediyor. Reddediyor. Evet. Şimdi Allahu şey alem biz diyor. diyoruz ki Halil Harras burada hata etti. Ha, bunu da kim söylüyor? Bizim alimlerimiz. Biz evet. hatayı tespit edecek değiliz. Bizim alimlerimiz bunu söylüyor. <gülüyor> diyoruz ki biz ha, bu tarif mercuh. Reddedilen. Racih değil, mercuh. mercuh. Bak, racih ile mercuh lafızlarını ezberle bil mana olarak. Evet. Racih, tercih edilen, kabul edilen, kabul edilen görüş. Mercuh reddedilen, zıt, evet. kabul görmeyen, Görmeyene. hoş olmayan tipinde. Kabul tamam olmaya. Diyoruz ki o zaman bu görüş mercuh. Reddi. Şimdi birkaç görüş var nebi asında. Mesela bazıları şöyle tarif etmiş diyorlar ki mesela huvellezi e, auh ileyhi bi şer'in liya'mal bihi ve lem İşte bu demin ki tarif ve yakın. Diyor ki yani Allah'ın kendisini bir şer' ile tamam vahy ettiği ama bununla amel etsin diye vahy Bir şer vahy ediyor buna. Bir din vahy ediyor, bir şer. Şer şer vahy ediyor buna. Amel etsin diye. Ancak tebliği ile emrolunmuyor. Veya tebliği etmesini emretmiyor Allah. Bu içtihali işte arasını tarif Bazıları da şöyle tarif ediyorlar diyorlar ki Huve allazi awhallaahu ileyhi en yad'a wan naase ila şeriati rasulin qabluhu Kimdir Allah kendisinden önceki resulün şeriatine davet etsin diye ona vahiy ettiği kimsedir Bu da bir görüş Bazıları da diyor ki huve allazi ohallahu ileyhi bi emrihi ve nehihi ve habrihi ve yaamelu bi şeriat rasulin qabluhu bu 3. tarif ki tercih edilen racih olan tercih edilen tarif de budur 3. tariftir bunu şeyhül İslam tarif etmiş nedir bu diyor ki huve allazi ohallahu Allah'ın kendisine vahy ettiği ve ve ona haber <gülüyor> verdiği bi emrihi emriyle ve nehyihi nehileriyle ve haberihi ve haberiyle tamam ve amelu fi amel ediyor. amel ed eder bi şeriati rasulin kablehu kendisinden önceki resulün şeriatı ile beyne kavmin mu'minin müminler arasındaki kavim ve e, mümin kavimler arasında. Mü, mümin kavim arasında tamam o zaman diyor ki o Allah'ın kendisine Vahyettihi ve ona haber verdiği neyle? bir emrihi ve nehihi ve haberi. Yani ona emrinden, haberlerinden, nehilerinden haber verdiği kişidir. Ve ya'melu, amel eder. Bi şeriatı resulin kablehu. Kendisinden önceki resulün şeriatı ile amel eder. Ama nasıl? Beyne kavmin müminin. Mümin kavimler arasında. O zaman kafir kavime değil, mümin kavimler arasında. Tamam Şimdi... Bunu kim? Bunu İbni Teymiye Rahimahullah bunu tercih ediyor. Hatta tercih ederken de e, çeşitli istilavları var İbni Teymiye'nin. Mesela birinci tercihi ki bu halle arasını tercihi. Onu reddeden Allah Azze ve Celle'nin şu kavli nettir. Mesela Allah Azze ve Celle meal varmayan da aç meal. Getirecektik meal. Bir dakika ben getireyim. Veya getirmeye gerek yok. Tamam. Yani ayeti baştan okuyalım diye en başından. Tamam. Türkçesini böyle komple tam tam sorun değil sorun değil getirmeye gerek. Allah azze ve celle Kur'an'da buyuruyor ki bu hac suresinde diyor ki "Ve ma ersalna min qablike min resulun ve nebi." Biz senden önce bir resul ve nebi gönderdik ki bak şimdi. Allah ne yapmış? Resulü de göndermiş, nebi'yi de göndermiş. İlk tarife göre ne? nebi gön nebi gönderilmiş ve insanlara tebliğle Yani Allah nebi'ye vahyetmiş ama, ama sorumlu tutma, sorumlu. E, onu tebliğle sonra Burada ne diyor? Biz seni gönderdik. Demek ki Allah bir topluma bunu gönderiyor. Dur ben meal getireyim sen onu baştan oku. En azından dinleyenler anlasın. Dur, bunu durdureyim. Evet meal getirdik. Şimdi bak. Bu ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيِّنْ Biz senden önce bir Resul ve bir Nebi göndermiş olmayalım. İlla اِذَا تَمَنَّ Bir şey temenni ettikleri zaman, ettiği zaman اَلْقَ الشَّيْتَانُ Şeytan hemen bir şey atar. Neyi? فِي اُمْنِيَّتِهِ Bunun bu temennisine hemen bir şeyler sokar. Tamam mı? فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي اَشْشَيْتَانُ Allah da bu şeytanın bu attığı şeyi batıl eder, siler, yok eder. <gülüyor> tamam Sonra şeytanu. Thumme yuh, e, yuhkemullahu ayeti. Sonra Allah ayetlerini sağlanmıştır, ihkam eder. Vallahu alimun hakim. Allah alimdir, hakimdir. Sen mali oku bakayım, nasıl tercüme etmiş. Sesli. 52, Hı. 52, 52. 52. Ey Muhammed, biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, O bir temenni de bulunduğunda şeytan onun dileğine ille de beşeri arzular katmaya kalkışması. O pantez çıkışıdır beşeri arzular. Yani i̇lla bir şey sokacak. Evet. evet. Ne var ki Allah şeytanın katacağı şeyi iptal eder. Evet. Sonra Allah kendi ayetlerini lafız ve mana bakımından sağlam olarak yerleştirir. O zaman Allah ne yapmış? Allah sonra da ne diyor? Allah hakimdir. Ne diyor? Allah, Allah hakkıyla bilendir. Allah bilendir, neydi? alimdir, Sait. hakimdir. Tamam kapatabilir Ne diyor Allah? Biz senden önce Nebi ve Resul göndermedik. göndermedik. Göndermiş olmayalım. Hı? O zaman bunlar gönderilmiş. Evet. O zaman yani bu Nebi kendisine vahyolunacak da öyle durulacak değil. Gönderiliyor bu. Evet. Tebliğ edecek. Evet, tebliğ. Mesela Sahih-i Müslim'de yine, yine e, e, Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki Kânet benû İsrail Benu is, be, İsrail. Benu İsrail. Tesusuhumul enbiya'u kullama haleke nebiyyun kalfahu e, kullama haleke nebiyyun kalfahu nebiyyun ve innehu la nebiyya ba'di. Kanet Benu İsrail. Tesusuhumul enbiya'u kullama haleke nebiyyun kalfahu nebiyyun ve innehu la nebiyya ba'di. Dior ki hadiste yani Benu İsrail Enbiyaları onları, Ben-i İsrail'in enbiyaları kendilerine idare ederdi. Ve bir nebi öldüğünde mutlaka onu başka bir nebi takip ederdi. Sonra da en sonunda diyor ki Nebis Aleyhisselam, hadisin biraz daha devamı var. Sonra da diyor ki Nebis Aleyhisselam, benden başka nebi, şey, benden sonra nebi yoktur. O zaman beni İsrail'in nebileri ne yapıyorlarmış? Toplumlarını yapıyorlarmış. Bak mesela İbnü'l Esir diyor ki bunda mesela En-Nihaye'de en Nihaye e, en fi Garibi'l Hadis'te diyor ki mesela İbnü'l Esir burada yes tesuuhum açıklarken diyor ki tewalla umurahum yani onların bu işlerini, sorumluluklarını üzerine yüklenirdi. Yani onların başına geçerdi ve onların e, onların e, o durumunu ne yapardı? İdare ederdi. Demek ki nebi böyle kendisine vahiy durmamış. Bilakis bunlarla beraber o toplumu kendisine edilen vahiy ile beraber bu toplumu idare ederlermiş bu peygamberler. Tamam. Bunlardan bunların hepsinden ne anlıyoruz? Yani ne bir kendisine vahiy onun tamam evinde kal. O vahiy olanla sen ibadet et. Gerisine karışma değil. Tamam? Evet. Şimdi eee ikinci tarife baktığımız zaman ikinci tarife diyor ki nebi ikinci tarife şimdi itiraz getireceğiz biz. İkinci tarifimizi nasıl yapmıştık? Allah'ın kendisine vahyetti, insanlara davet etsin diye. Vahyettihi ve kendisinden önceki kendisinden önceki resulün şeriatine. Ya yani insanları kendisinden önceki resulün şeriatine davet eden. Tamam mı? Hani Allah kendisine vahyetti ki neden vahy ediyor? Kendisinden önceki Resul'ün şeriatine davet etmek için. Kendisinden önceki Resul'ün şeriatine davet etmesi için. Nebi buymuş. Ancak, ancak, diyoruz ki bu davet, getirdikleri bu davet, yani bu böyle kalıp, tamam mı? Mustakim değil. Neden? Çünkü Yusuf Aleyhisselam ne Resul'dü değil mi? Yusuf Aleyhisselam Resul'dü. Kimin şeriatı üzerineydi? İbrahim Aleyhisselam. Ne diyor Allah ayette? Aç bakayım, eee, Gafir suresinin 34. ayetini aç. Diyor ki, "Sen açana kadar, "Lekad ca'akum Yusuf min qablu bil bayyinat. Fe ma ziltum fi şekkin mimma ca'akum bih hatta izâ halak kuntum len yeb'asallahü min ba'dihi rasûle." Yani ne diyor? "Lekad ca'akum Yusuf." Size Yusuf geldi. Değil mi? "Min qablu" önceden bilbeyinat açık beyinatlarla mucizelerle delillerle geldi. Fe me ziltun fi şekkin mimma Getirdiği şeyler hakkında şüphe edip duruyordunuz siz. Şüphe ediyordunuz, şüphe edip durmuştunuz. Hatta iza halake ta ki bu vefat etti, öldü yani Yusuf aleyhisselam. Kultum dediniz ki len yeb'atallahu Allah ondan sonra bir daha resul yollamayacak. Demek ki Yusuf aleyhisselam resul. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiydi. Evet. Hı. Yusuf Aleyhisselam'a bu toplumda Resul dedi. Bu ayetten anlıyoruz ki Resul'dü. Evet. Hı. Peki, şey, ikinci davete göre kendisinden önceki şeriate, üzerine yaşayan, kendisinden önceki Resul'ün şeriatını e, e, insanlara anlatan, Allah'ın bunu o şekilde vahyetmesi. E, buna göre bu neyin tarifiydi? Neydi? Nebi. Yusuf Aleyhisselam kim burada? Resul. Resul. O zaman bu müstakim değil. Oku bakayım ayeti. Kaçınca ayeti Kaçıncı ayet? 163, hmm. 163 yok. 34, 34. 163 nereden çıktı? 34. Andolsun ki Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller getirmişti Hı. ve onu size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o vefat edince Allah ondan sonra pe peygamber göndermez dediniz. Bu da peygamber. Peygamber demişti. neyse Resul yani. Diyor i̇şte ki, Allah, min aslında, ba'dihi Resul'e. Böyle şaptır. Allah e? işte Allah o aşırı giden şüphecileri Hı. böyle sattı. Tamam Yusuf Aleyhisselam burada resul. resul. Kendisinden önceki neyi e, e, İbrahim aleyhisselam, he, aleyhisselam, he, aleyhisselam. tamam güzel. O zaman bu tarife göre ne olması lazım? Nebi. O zaman bu davet tam mustakim değil. Evet. O zaman bizim söylediğimiz gibi diyoruz ki nebi huve allazi ohallahu Allah kendisine vahy etti ve ona haber verdi neyle? Neyle? Bi emri emirlerini evet. nehilerini ve haberlerini. وَيَعْمَلُوا بِشَرَاعَةِ رَسُولٍ قَبْلِهُ Ve kendisinden önceki Resulün ile amel etmeyi beyn-e kavmin müminin, mümin kavimler arasında. Resuller ise beyn kavmin kafirin, kafir kavimler arasında. Evet. Bunu da kim tercih ediyor? Şeyhul İslam, İbn-i Teymiye, ve birçok diğer alimlerimiz. Evet. Şimdi dönelim Halil Erras'a. Okuyalım ve o altta Şeyh Sakkaf Dipnot düşmüş. Onu da okuyalım. O dipnot da güzel. Evet. Devam edelim mi? Resul ile Nebi arasındaki fark. Hı. Buna göre her bir Resul bir Nebidir. Fakat aksi söz konusu değildir. He, o zaman her Resul nedir? Nebi. Yani Ama her Nebi Resul, Resul değildir. değildir. Evet. Bir kimse Nebi olmakla birlikte Resul olmayabilirdi. Bir kimse nebi olmakla birlikte resul olmaya evet. Birisi nebidir, resul olmaya bilirdi. Oku başın deyip nota alta. İpnot. ne diyor şeyh? Evet. Şeyh Ömer el-Eşkar. Ömer el-Eşkar. Ömer el-Eşkar. Evet. El evet. Bundan bir hafta önce veya daha fazla. 10 gün önce mi? Yaklaşık 10 gün önce falan Türkiye'deydi. Ben gittim yanına, gördüm Şak Ömer Aşkar gelmişti, Ürdün de kendisi, bizim meşahitlerimizdendir yani böyle e, ilimle uğraşan böyle, ilmi olan bir insan, Allah Allah, yaşı büyük böyle, e, en az 50 var, Hı. Ömer Aşkar Ürdünlü bizim meşahitlerimizdendir, Türkiye'deydi burada, e, geçenlerde birkaç meşahit gelmişti, o da onlarla beraber geldi, ben gittim yanına gördüm onu, evet Şu kitabında ne diyor Er-Rusul Er-Rusul Er-Risalet Risale yani. adlı eserinde sayfa evet. 14 belirttiğine göre ilim adamları nezdinde yaygın olan kanaat budur. Ancak bunu Yaygın olan kanaat budur'dan kastine Hallerras'ın. Evet. Bak ne dedik yaygın olan kanaat bu. Maalesef birçok kişi o, o tarifi yapmış. Evet. evet. Ancak bunun böyle olması uzak bir ihtimaldir. Uzak bir ihtimaldir. Zira Yüce Allah nebilere de Risalet verdiği verdiğini şu buyruğu açıkça ifade etmekle yani risalet verdiğini veya gönderdiğini. Evet. Tamam Şu buyruğu da demin bizim okuduğumuz ayeti vereceksin. He? Senden önce ne kadar resul ve nebiye risalet verdiysek, gönderdiysek ve he. El-Haç 52. Evet. Diğer taraftan yüce Allah'ın Evet. Diğer evet. taraftan yüce Allah'ın bir insana vahiy göndermekle birlikte onun o vahi herhangi bir kimseye tebliğ etmesi mümkün tebliğ etmemesi mümkün değildir. Evet. Yani şöyle bir şey düşünülemez ya. Düşünülemez. Yani Allah birisine edecek ve o vahiy sende kalsın. Hiç onu tebliğ etme, dursun. Böyle bir şey düşünülemez. Diyor ki alimler hatta. Yani Sübhanallah nasıl böyle bir şey düşünülebilir? Bir avam bile, mesela Muhammed sallallahu ümmetini düşünün. Avam bile tebliğ ile emrolunmuş. Yani sen bildiğini ailene, çoluğuna, çocuğuna en azından anlatacaksın. Sen bile tebliğ ile emrolunmuşsun. En avam bile tebliğ ile emrolunmuş ve bu bir nebi için düşünülemez. Evet. Diyorlar alimler. O yüzden hatta ee, neyse o hadis aklıma gelmiyor. Şimdi yarım söylerim. Oku inşallah. Oku. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de şöyle buyurmaktadır. Ümmetler bana gösterildi. Beraberinde 9-10 kişilik bir topluluk bu peygamberler gördüm. 1-2 adam bulunan peygamberler gördüm. bu net. Ha. Evet. Şimdi hadiste ne diyor Nebisa sallallahu aleyhi ve Biraz geriye alın. Ümmetler bana gösterildi. Hı. Beraberinde 9-10 kişilik... Bana arz olundu yani. Evet, evet. Beraberinde 9-10 kişilik bir topluluk bulunan peygamberler gördü. Yani peygamberler diyor da bu şimdi hoş değil. Nebiler. Tamam. Ha, çünkü burada biz peygamber dedim insanın aklına Resul gelir. Nebi Tabii. gelir her şey gelir. Şimdi burada biz söylemek istediği bir şey var. Orada Nebi diyeceğiz Nebi. Evet. Nebi diye oku tamam. şey yap. Çünkü hadiste Nebi geçiyor. Ferayitun Nebiye diye evet. geçiyor. Evet. Mehmetler bana gösterildi. Beraberinde 9-10 kişilik bir topluluk bulunan nebiler gördüm. 1-2 adam bulunan nebiler gördüm. Hı. Beraberinde hiçbir kimse bulunmayan nebiler gördüm. O zaman bunlar davet etmişler. ve Beraberinde ne var? Birileri var. Evet. Demek bunlar tebliğ etmişler. Evet. Ve onlara birileri bu tebliğinde ne yapmış? Tabi evet. olmuş. Evet. O zaman anlıyoruz ki bir, burada nebi tebliğ etmemesi diye bir şey söz konusu evet. değil. Bilakis tebliğ etmek zorunda. Evet. Evet. Bu hadisi Buhari ve Müslüm rivayet etmiştir. Evet. Nebi ile Resul arasındaki farka dair yaptığı tercih yaptığı tercih olan Hı. Resul kendisine yeni bir şeriat vahyedilen kimse, evet. Nebi ise kendinden öncekilerin şeriatlerini tasdik ve yerleştirmek için gönderilen kimsedir. Hı. İsrailoğulları peygamberlerinin çoğu da böyledir. Evet. Şeklinde görüş doğruluğa daha yakın evet. görülmektedir. İsrailoğulları yani. peygamberlerinin çoğu böyledir. Kendisinden önceki. Hı. Evet. Şeklinde görüş doğruluğa daha yakın görülmektedir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır evet. demiş. Sıkkı. Evet. Devam edelim mi? Burada Rab'be ait e, zamire izafi olunan Resul'den kasıt ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şimdi bir dakika. Resulü mudab ila zamirir Rab. Şimdi hemen onu bulayım yapçasın diyor ya, Elhamdulülilillaleddi Ers Raulhu resulünü gönderen <gülüyor> Allah'a Allah hamdolsun evet. resulünü gönderen burada resulünü o var ya damir evet. resulünü gönderen buradaki damir Aslında kimmiş Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem diyor evet. evet Hidayet sözlükte açıklamak ve delalette delalette bulunmaktır şimdi bazıları da diyor ki Hayır oradaki Resulü Den ne bir a.s. değil. Çünkü diyorlar ki orada müfret mudaf olunca umum ifade eder bütün Resullerini. Bazenler de öyle diyor. Tartışmışlar. Şimdi bu çok böyle ince detayları münakaşa ettiğimiz zaman pek bir semeresi olmayacak. Tamam mı? Yani bazen yeri geldi mecburen tartışıyoruz. Anlatmak için. Ee, ama buna gerek yok. Yani burada Hu Resuluhu burada işte diyorlar ki marifedir. Resul de işte burada marife müdaf olmuştur. Müfred, müfredin müfredin müdaf ol müfreddir. De müfredin müdaf olması umum ifade eder. O zaman bütün resullerini kapsar. Tamam. Burada resul kelimesi tekil mi çoğul mu? Resuluhu diyor. Bak şimdi Arapçasında ne diyor? İbn Teymiye nasıl giriş yaptı? Dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. Onun hepsini anlattık. Sonra dedi ki Elhamdülillahi'llezî ersale rasûlehu bil huda. Resulünü Hidayet üzere gönderen hidayet üzere gün üzere gönderen Allah'a hamdolsun. Resulünü hidayet üzere gönderen Allah'a hamdolsun. Buradaki resulden kasıt hangisi? İşte bunu tartışıyorsunuz şeyh. Tartışmıyor. Direkt tercihini söylüyor. Diyor ki buradaki resulden kasıt rus. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü burada resul tekil mi? Tekil. Resul resul. Biz çoğulnu demin okuduk şimdi kitapta neydi? Ya rus olacak ya da rusul olacak. Tamam. Şimdi burada rusul kelimesi rusul kelimesi yok. Rusul de yok. Tamam? O zaman burada tekil. Madem ki tekil, e bu da bizim kendi şu an İslam akidesinden bahsediyor. O zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i kasteder diyor şey. Bazıları diyor ki hayır. Buradaki her ne kadar Rasul tekil de olsa, müfret kelimesi rasulehu mudah mudafin lehmi, mudah mudafin lehmi, evet. müfret mudaf, umum ifade eder diyorlar. O zaman bütün Rasullerini kapsarlar. Her ne kadar, mesela ne gibi? İnce uddu ni emetallahi la tuhsuha. Eğer siz Allah'ın nimetini sayarsanız, saymaya kalkarsanız sayamazsınız, bitiremezsiniz. Allah'ın nimeti. Hangi nimeti? Hangi nimeti? E, e bütün nimetleri olacak. Yoksa delil, sonrasında ne diyor? Sayamazsınız. Şimdi bir de hmm, dedim ya, Kur'an'ı mesela iyi anlamak lazım, iyi düşünmek lazım. İlla böyle her sen ayete hadis ararsan işin çok zor, tamam mı? Öyle bir kaydı yok. Ne tefsir ilminde, ne selefin menerinde, böyle bir şey yok yani. yani her şeyi Resul'den açıklamasını e, beklemeyeceksin ayetleri tek tek olarak. Resul umum olarak sana dinde her şeyi açıklamış zaten. O sorun değil. Ama din, Kur'an ve sünnetle bir bir bütündür. Mesela sünnetin anlattığı bazı şeyler vardır, Kur'an'da yoktur. Mesela işte namazın 5 vakit olduğu gibi. Tamam. Veya işte öğle namazın dörtte kat olduğu gibi. Veya bazı şeyler vardır Kur'an'da, sünnet ona değinmemiştir. Şimdi bu mevzuya baktığımızda, şimdi Kur'an'ı siyak ile her zaman e, iyi düşünmemiz lazım Abdullah dün bana bir tane ee, soru geldi mesheden e-mail'le. Yani hadis inkarcılarının bir şüphesi. Şimdi hakikaten bu bir şüphe az zahiren. Ama yani ilimden o kadar uzak ki yani bir hani ilimden o kadar uzak ki ilmi tutulacak hiçbir yanı yok. İşte bu cehaletin eseri. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes kendi başına bu ümmette imam olursa herkes bir kabile çıkarır. Herkes bir şüphe atar. O yüzden mesela selefimiz diyor ki biz gelen her bir şüpheyle uğraşırsak bizim halimiz ne olur? Çünkü şüphe bitmez. O yüzden döneceksin selefin menhecine ve fehmine işi anlayacaksın. Adam öyle bir getirmiş ki batıl safsata şeyler yani. Geya bununla işte bizim sünnetin vahiy olduğuna dair bazı istillerlerimizi çürütecekler. Geya. Çünkü bunların mesela hiç baktığın zaman ayeti mesela hadis inkarcılarında da o vardır. Hadis inkarcılarında da büyük bir zahirlik vardır. Adam işin fıkhını hiç inmez, ayetleri tahlil etmez, siyak sibahına bakmaz olayın direkt çıkarır onu. Önüne serer. Neden işine geldiği için. Şimdi bunu neden söylüyorum? Allah'ın kitabını iyi düşünmek lazım. Ve bu düşünürken de düşünmekten kasıt şu. Selefin fehmini itibar alarak ayetler üzerinde düşünmek. Selefin fehmini itibar alarak ayetler üzerinde düşünmek. Mesela i̇şte bu da bunlardan bir tanesi. E şimdi baktığın zaman Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki la Siz Allah'ın nimetini sayarsınız. Bak bir nimet. En'am Allah demiyor. Allah'ın nimetlerini demiyor. Bir nimet. O zaman burada nimet Allah'a olmuş Müfret. O zaman umum ifade eder. Yani Allah'ın nimetlerini sayar. Delil bir nimet sayılır zaten. Bir dersin bir tarafa bir tane nimet gösterirsin değil mi? Ama ayetin sonu ki siyak sibak olayı bak sayamazsınız diyor. Orada çoğul ka olduğu kastediliyor. O yüzden alemler bu ve buna benzer birçok ayet var. Kayıda çıkarıyorlar. Müfret. olursa umum ifade eder. Mesela yani çok var ayet. İnşallah bu derste de gelecek başka yerlerde. O ifade eder? O yüzden diyoruz ki biz Kur'an'ın siyak seybatına ve selef'in fehmine dönmeden bu meseleler çözülmez. Şimdi bu meselemize gelince de bazı alimler diyor ki burada Resulünden kastı Resuller. İkisi de muhtemel Sorun değil yani. Tamam. Evet. Devam. Hidayet sözlükte açıklamak ve delalette bulunmaktır. Evet. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi. Semud kavmine gelince. Biz onlara hidayet verdik ama onlar kötüydü. Hidayet lügatta ne demekmiş bir de oku. Hidayet sözlükte açıklamak ve delalette evet. bulunmak. El beyan ve delale veya ve dilale. İkisi de sahil. El delale ve dilale evet. demekmiş. Tamam mı? El beyan ve dilale demek. Sözlükte. Bunun delili mesela. Ha. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi. Semud kavmine gelince biz onlara hidayet verdik. Yani ama, beyan verdik. Delalet verdik. Delalet verdik evet. evet. Ama onlar körlüğü hidayetten daha sevimli buldular. Tercih ettiler. Körlüğü hidayete fes tehabbu. Yani var. daha sevimli buldular. Daha hoş gördüler. Daha tercih. Fussilet 17. Ettiler. Körlüğü hidayete. Değil mi? Evet. Fussilet 17. Evet. Burada anla, biz Hidayeti neden anlatıyor? Çünkü İbn-i lafızlarını tek tek anlatıyor. İbn-i Teymiye'nin ne kitabında? Bismillahirrahmanirrahim. Biz bugün kaçıncı dersimiz? 12. 12. Bu 12 ders içinde ne işledik? Besme'nin şerhini. Ve elhamdülillahillezî erselâ rasûlehu bilhuda. Buraya kadar anlattık. Tamam mı? Bunların hepsi İbn-i Daha bir cümlesi. Daha mukademe, daha hiç akideye girmedik biz şu ana kadar. Yani metin olarak. Ne işaret ettik? 12 derstir. Besmele. Ve elhamdülillahi lezhi ersale rasulehu bilhude. Resullerini veya resullerini hidayet üzere gönderen Allah'a ha, hamdolsun. Hidayeti anlatıyor şimdi. Evet. Hidayet ne dedi? Beyan, Beyan ve delalet. Delalet demek. Evet. demek. Evet. Tamam. Yol gösterim. Buna da ayeti delil verdi. Evet. Tamam. Bunda ayeti ne yaptı? Delil verdi. Devam ediyor Şimdi hidayeti anlatmaya devam ediyor. burada da anlam Biz onlara gerekli açıklamaları evet, yaptık şeklinde. Yani ne demek? <gülüyor> Biz onlara hidayet verdikten maksat ne? Biz onlara gerekli açıklamaları yaptık. Biz onlara gerekli açıklamaları verdik. Çünkü hidayet ancak neyle belli olur? Bir şeylerin açıklanmasıyla. Evet. Evet. Tamam mı? Bir adama geldin dedi ki hadi hidayete tabi ol. Adam dedi tamam hadi selamun aleyküm. Ne anladı adam bundan? Beyan edeceksin onu bak aralarında telâzun var. O yüzden hidayet ancak ne ol neyle olur? Açıklama başlamadan ne? Kur'an sünnet vahiy yani. Evet. Tamam? O yüzden Allah diyor ki: "Bu emmesemû. Semûd'a gelince fehedeynâhum. Biz onlara hidayet verdik." Yani beyyenâhum. Onlara açıkladık. Evet. Onlara bir delalet verdik. Evet. Nitekim yüce Allah bir başka yerde şöyle buyurmaktadır. Gerçekten biz onu doğru yola doğru yola hidayet ettik. Hı. Hmm. İster şükredici olsun Hmm. ister nankör olsun. Evet. İnna hedeynehu. Biz ona ne yaptık? Doğru yolu gösterdik. Doğru yolu neyle gösterilir? Beyan. Yani biz ona beyan ettik doğru yolu. Essebiyle. İmmâ şekûram ve immâ kefûra. Evet. Tamam. İster küfredici olsun, ister nankör. Nankör olsun. Evet. Nankör olsun, evet. Yani i̇nsan üç. Evet. Bu anlamıyla hidayet bütün insanlar için geneldir. Hidayet bu anlamıyla bütün insanlar için neymiş? Genel. Yani ne manada genel? Allah hidayeti ki bu Kur'an Değil mi? Sünnet. Bunlar hidayettir. Evet. Değil mi? Kur'an'ın vasıflarından bir tanesi ne? Hadi olmaz. Hidayetçi olmaz. Tamam. O zaman Kur'an hidayet mi? Hidayet. Bu Kur'an indirilmiş mi? İndirilmiş. Evet. O zaman bu anlamıyla bütün insanlar hidayet olmuştur Bu anlamıyla. Evet. Ama o zaman hidayet ikiye ayrılır. Evet. Hidayet tevfik, hidayet irşadı ve delale. Evet. Tevfik hidayeti <gülüyor> bunu anlatmamız lazım. Hımm. Bak şimdi. Şimdi Allah Kur'an'da Aleyhissalatu vesselam'a bunu tahtaya tahtada biraz işlememiz lazım. Bu önemli. Şimdi özellikle burada şey devreye giriyor biraz. Uluhiyet tevhid, rububiyet tevhidi gibi böyle. Evet. Tamam mı? Bak şimdi hidayet. Hidayetun hidayetun. Hidayet kavramına baktığımız zaman Kur'an'a ve sünnete biz iki şeye anlıyoruz. Hidayet ikiye ayrılır. Bir, hidayetun, şimdi ispatlayacağız bunları, hidayetun, hidayetül irşad, irşad ve delale, vel beyan, bir sürü şey dersin, alimler bir sürü isim vermiş, vel beyan, bunları yazalım. İki, neydi, hidayetül şad, ah, hidayetül tevfik, hidayetül tevfik. Tevfik diye ikiye ayrılır. Allah Kur'an'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen sevdiklerini hidayet edemezsin. Evet. Başka bir ayette diyor ki sen hidayet edersin. Ha, meallerde bakma sen yolu gösterirsin. Hidayet kelimesi geçiyordu evet. Sen doğru yolu gösterirsin diye tercüme. Doğru bir tercüme. Ama mesele olarak işte hidayeti anlama meselesi burada. Tamam mı? Şimdi. Hidayetül irşad ve dilal ve beyan hidayetü tevfik iki ayrılır. Birincisi ne o zaman? Hidayetül irşad veya hidayetü dilale veya hidayetül beyan hangisini dersen de evet. aynı mana. Bu birinci hid hidayet. İkincisi hidayetü tevfik. Evet. Muvaffak kılınma hidayeti. Hida hidayeti. Şimdi hidayetül irşad ve beyan bütün insanlar bu manada hidayet olmuştur. Evet. Yani ne demek yol gösterilmiştir. Evet. Şimdi Allah azze ve celle Kur'an'ın hidayet olduğunu söylüyor. Bu Kur'an inmiştir bize. Bu manada bu manada sen de insanlara hidayet edebilirsin, ben de edebilirim, Nebisa Selam de edebilir. Bütün mümin insanlara hidayet edebilir. Evet. Ne manada? Yani onları irşad edebilir, yol gösterebilir, beyan edebilir. Tamam mı? Evet. Bu manada hidayet. Çünkü hidayet ne dedik? Hidayet, yo, beyan, beyan etmek. Et, Mesela hedeyna ne demekti? Beyyenne açıkladık. E biz de açıklayabiliriz. Tutarsın bir ayeti açıklarsın adama. O zaman biz insanlara hidayet edebiliriz. Ama hidayetül irşad ve delale vel beyan. Bu şekilde hidayet ederiz insanlara. Tamam. Bir de hidayetü tevfik var. Bu da sadece kimin elinde? Allah Azze ve Celle'nin elinde. Yani adamı yola sokma. Şimdi bunu örnek vereceğiz. Şimdi bir adam var burada. Bir adam var. Adam bidat ehli. Sen adama ve adam kafir. Tamam? Mı? Evet. Öyle daha güzel örnek. Bir tane kafir, Hristiyan geldi. Sen ona tebliğ ediyorsun şimdi. Onun dininin batılığını anlattığın Kur'an'dan al e, İslam dininin hak olduğunu anlattığın, kendi diniyle onun diniyle mukayene yaptın. ona işte ispat ettin. Bak senin dininde ne ne ulûhiyet var. Tamam mı? Ne uluhiyet tevhidi var, ne rububiyet tevhidi var. Yani e, e, size göre işte e, işte İsa Aleyhisselam Rab, e, ikisi de Rab'sa, ikisinden birisi Ahmet'in yaratılmasını istedi, diğeri istemedi. İsa'nın dediği mi olacak, Allah'ın dediği mi olacak? Allah'ın dediği dersen İsa Rab olamaz çünkü Rab aciz olamaz. İsa'nın dediği olacak dersen Allah Rab olamaz çünkü Rab aciz olamaz. Eğer dersen ki yok ikisi birbiriyle çelişmez, ikisi de aynı anda diler, Ahmed'in yaratılıp yaratılmamasını bize de deriz ki o zaman birisi diğerine bağlıdır, müstakil bir iradeleri yoktur ve vesaire Rab olamaz. Böyle anlatıyorsun adama. Tamam mı? Sonra bu adam <gülüyor> bu adam bunu kabul ettire etmedi. Oraya hiç geçmiyoruz. Senin bu anlatmayla adama hidayet ettin. Yani ne yaptın? Ona yolu irşat ettin, delalet ettin, beyan ettin ona. Tamam mı? O zaman bu, bu noktada bütün davetçiler ne? insanlara hidayet ederler. Evet. Ama yol gösterirler evet. manasında hidayet ederler. Hidayet. Sonra bu adam seni dinledi. Seni dinledi ve Müslüman oldu. Evet. İşte bu hidayetü tefiktir. Evet. Bunu sen yapamazsın. Evet. Çünkü neden? Eğer sen, sen senin bunu yapman, hidayetül irşat gibi e, kolay olsaydı, hiç adamı anlatmazsın. Direkt İslam'a sokardın onu, biterdi olay. Evet. Bu senin elinde değil. Kabul edebilirdi, etmeyebilirdi. Evet. İşte Allah bunun kalbine İslam'ı sokması, buna hidayet tevfik etmesi Allah'ın elindedir. Allah isterse bunu e, hidayet eder, isterse etmez. Yani ister bunu İslam'a sokar, ister. İşte İslam'a sokması hidayet tevfik odur. Şimdi en güzel örneği verelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayet etmiş midir? Evet. Etmiştir. Evet. Biraz yanlış. Etmiştir derken anlatmıştır yani. Ha, tavsile gideceğiz. Ka hidayetten kastin ne diyeceksin? Şimdi ben diyorum ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayet etti mi? Tafsil var diyeceksin bunda. Evet. Nasıl tavsil? <gülüyor> hidayetül irşad ve beyan ve delale babında evet hidayet evet. etmiştir amcasına. Yani ona beyan etti. amcela la ilahe illallah dedi. Evet. Tamam Allah mı? Ama hidayetül tevfik etmiş midir? Hayır. Edememiştir. O zaman buradan bu hadisten iki şey delil getiriliyor. Bir, hidayet ve hidayetül irşad ve hidayetül tevfikin ayrı şeyler olduğu bu bir. Evet. İki, hidayetül tevfikin sadece kimin elinde olduğu? Allah, a Allah, a. Allah, a, Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğu. Evet. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in veya diğer insanların elinde olsaydı amcasına, İslam. amcasını İslam'a sokardı. Evet. İslam'a soktuğu zaman o hidayet Tevfik'tir. Evet. Ama İslam'a girseydi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası, evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in irşadından sonra İslam'a girseydi, bunun ismine ne denirdi? Hidayet-ül Tevfik. Hidayet Tevfik. Ve bunu kim yapmış olurdu? Allah. Allah ha, o zaman diyoruz ki, Hidayetül ül Irşad ve Beyan ve Delale bütün insanlar için geçerlidir. Evet. Tamam mı? Evet. çünkü Allah kitabı indirmiştir. Bu kitap hidayettir, yol gösterendir. Hadisler ortadadır. Tamam mı? Kitap ortadadır, sünnet ortadadır. O zaman bu hidayet bu noktada bütün insanlar hidayet olmuştur. Yani yol göstermiştir. Allah ne demiş? İnne haze sıratim mustakîm fettebîûhu. İşte bu benim dost doğru yolum. Bak, hidayeti göstermiş Allah. Fettebîûhu o yola uyun. Tamam Ama insanlardan küfredenler var mı? Var. İmmâ kâfurum ve immâ şekûr. Demin okuduğumda. Küfredici olsun, nanker edici olsun. Peki Kur'an bu ikisinin arasında yine birinci şeye giriyor değil mi? Yani Kur'an hidayet edicidir. E tamam. Hidayet edicidir. Kur'an şimdi irşad ve beyan ve delalet noktasında e, insanlar üzerine hidayet etmiştir ve insanlar bu noktada hidayet olunmuştur. Tamam. Yani yol gösterilmiştir. Çünkü hidayet, hedeynâ beyyennâ dedik. Demin okuduğumuz ayetler buna delil. Çünkü evet. lafızları... O yüzden ben her zaman söylüyorum derslerdeki. Bunu alimlerimiz söylüyor. Ben onlardan naklediyorum. Bunların en başında Şeyhul İslam geliyor. Diyor ki bu ümmetin başına ne gelmişse. Bak. Sübhanallah. Ben bunu e, Yusuf El Gafis'ten duymadığım zaman, duymadığım zaman duymadan önce, ki Yusuf El Gafis bunu İbni Teymi'nin lafı olarak zikrediyor. Duymadan önce benim hep aklımda şöyle bir şey vardı. Ben diyordum ki ya Rabbi. Hep içimden bunu söylüyordum kendime. Diyordum ki yani, Bütün bizim bu böyle başımıza gelenler şer'i ıslahları fıkh edemememizden, edemememizden geliyor. Sonra bir gün bunu Yusuf El Gafistan duydum diyor ki İbni Teymiye demiş ki, İbni Teymiye diyor ki kitaplarında bu ümmetin başına ne geldiyse, bu ümmetin başına ne geldiyse ilmi ıslahları, şer'i şer ıslahları yani önemli ıslahlar, ibadet nedir, tevhid nedir, la ilahe illallah nedir, hidayet nedir, ıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh e, e, Vahy nedir? Böyle ilmi, şer'i ıslahları, kelimeleri, lugavi, ıstılahi manalarını böyle fık edememekten gelmiştir bu ümmetin başına ne geldiyse. Bak. Akideye girdiğimizde de örnek vereceğim. Bu ümmetin başına ne gelmişse hakikaten en büyük ve ilk başta gelen şeylerden sebeplerden bir tanesi de budur. O yüzden ben ezberletiyorum. Hamide yazbel hamide yahmudu hamden mahmedan ve mahmudun ve hamidin. Bunları niçin ezberliyoruz biz? Bunlar yani bunları Hani biz e, işte kulağa hoş geliyor diye değil. Bunların evet. semeresini göreceğiz ileride. İşte. Anlatabiliyor muyum? Bunların semeresini göreceğiz ileride. Bu ümmetin başında ne geldiyse bunları fıkı edememek. Yani adamla aynı mevzuyu konuşuyorsun bir meclis 10 on kişisin. 10'unuzda farklı şey söylüyorsunuz. Ve hepiniz aynı kelimeyi kullanıyorsunuz. Yani hepimiz aynı kelimeyi kullanıyoruz. Ama hepimiz farklı. farklı şey. Sofilere göre ibadet kelimesi kavramı farklı. Bize göre, selefe göre farklı. İşte ne bileyim bir Başka bir bidatçıya göre, bir batınıya göre, şuna göre farklı. Herkese göre farklı. Vahiy diyoruz. Herkes vahiye iman ediyoruz. Ya. Ama herkes vahiyden farklı Söyle bir şey. Abi. Herkes diyor ki evet hidayet şöyledir, böyledir ama herkes farklı bir şey. Bu ümmetin başına ne geldiyse şer'i ıslahları fıkk geldi. Çünkü ben hakikaten bunu mesela duymadan önce Yusuf hep topluma bakıyordum. Ya biz aynı ibareleri kullanıyoruz. Hepimiz diyoruz mesela Kur'an sünnet. Örnek en güzel basit Bütün toplum demiyor mu Kur'an sünnet? Hadisin kâcilerine geç. Ama onlar zaten İrab'da mahalleli yok. Hadis-i hiç tartışmayacaksın. Hiç hiç. Evet. Hiç tartışmayacaksın. Diyeceksin ki sen bana ümmetini getir. Bak şimdi işte, sen bana selefini getir. Diyeceksin ki sen bana selefini getir. En fazla nereye kadar gelecek? Muhtezileye kadar. Ondan gerisine dön. <gülüyor> Ondan gerisine dön. Yok bir şey. Evet. Adam derse ki ya beni ilgilendirmez. Benim öncemin olup olmaması. Biz de diyeceğiz ki o zaman hani sen bu korunduğunu iddia ettiğin kitap var ya. Heh. O senin takmadığın o dönemler var ya o asırlar. İşte onlar getirmiş bunu. O zaman sana göre, sana göre akidesi bozuk, vahiy olmayana ki sünnet vahiy ya. Bu vahiy olmayana vahiy diyen bu sapıklar getirmiş bu Kur'an'ı sana göre. Tamam mı? O zaman bu Kur'an'ın hali ne? Eyvah ya bu Kur'an'a birileri bir şey sokmamışsa. Adam o kadar cahil ki ne ayetini dili getiriyor biliyor musun bize? Ya diyor ki olur mu ya Allah Kur'an'da demiyorum ki biz Kur'an okuduk. E biz de, biz, de, biz de onu diyoruz ya onu biri sokmamışsa. Kur'an'ı biz indirdik biz koruyacağız. E ya onu biri sokmamızsa Kur'an'a? Bunun sonu gelmez. Bu adamların selefi yok. Geçmişi yok. Yani bu, bir dönem gelmiş bunlara göre tamam mı? Hani Kur'an sünneti vahiy bu işte ilk 3 asır vesaire. Böyle bir 200-300 sene bir gelmiş bunların hepsi Allah'ın dininde olmayan bu vahiy sokmuşlar. Bak bunların hep kelamına Kur'an sünnetin vahiy olduğunu söylerler. Dön mesela selefin kal. Yani bunlara göre öyle bir dönem gelmiş ki ki bu dönemdir bize bu vahiy getiren. Kendilerinin kabul ettiği o vahiy var ya Kur'an'ın. Evet. Onu getiren bu insanlar. Bunlara göre işte bu insanlar Allah'ın dininde olmayan bir şeyi Allah'ın diniymiş gibi vahiymiş gibi sokmuşlar ki bu en büyük küfürdür vahiy olmayan bir şeyi vahiy diye adletmek. Bunlara göre bu en büyük küfrü işleyen bu insanlar getirmiş Kur'an'ı bizim günümüze. Yani bunlar bana delil getiremezler veya bize delil getiremezler. Kur'an'ı biz indirdik biz koruyacağız. Ya zaten biz o ayetlerin günümüze gelmesinden bahsediyoruz. Biz indirdik, biz koruyacağız. Sokmuştur biri arasına. Anladın mı? Heh. O yüzden bunlarla zaten bunların baktığınız zaman bir tarihi olmadığı için bunların ilmi öne sürecekleri hiçbir şey olamaz. Evet. Aa, ee, o yüzden onları geç. Gel ortak kabul ettiğimiz e, bu görüşte ortak e, olduğumuz insanlara dönelim. Yani hepimiz Kur'an sünnet diyoruz değil mi? Hadis inkarcilerine geç. Hepimiz Kur'an sünnet diyoruz şimdi. Evet. Kur'an sünnet diyen bu insanlara bak. Herkes aynı şey mi anlıyor? Yok. Çok farklı şeyler anlıyorlar. Eğer aynı şeyler anlasaydı herkes Kur'an ve sünnette ne olurdu o zaman? Vahdet olurdu değil mi? Ama burada ne var? Tefrika var. Vahdet var mı şu an ümmette? Yok. Yok. Neden? Çünkü herkes Kur'an sünnete lafsen, Kur'an ve sünnete iman ettiğini söylüyor ama müsemmaya dön, ne anladığını, ne kastettiği allak bullak. Birisi Kur'an ve sünnetten şunu anlıyor. Ya, biz Kur'an sünneti okuruz. Ben bu Kari Müslüm'ü okurum. İşte budur Kur'an sünnet. Tabi olurum. Budur Kur'an sünnet. Bazıları diyor ki ya Kur'an sünnet şudur işte. Ee, işte burada bir Kur'an var. Burada da bir sünnet var. Benim de bir tane hocam var. O hocam ne demişse o Kur'an sünnet hakkında ben onu aldırım. Gerisi ben hiç ilgilendirmez. Evet. Kimisi de işte Allah'ın dinde ayaklarını sabit kıldığı tek ümmet olarak. Çünkü diğer bütün fırkaların ayakları Mutlaka bir yerlerde kaymıştır. Tamam mı? Yüzde hak olan tek fırka. Selef ümmeti. Yüzde hak olan tek fırka vardır. O da Selef ümmetidir. Onun dışındaki bütün fırkaların batıllığı vardır. Selefin hiçbir batıllığı yoktur. Yüzde bir dahi batıllığı yoktur. İşte bu fırkanın dediği gibi ya da Kur'an ve Sünneti Selefin fehmine göre anlamak. Şimdi dönelim mevzumuza. Ne? Dedi ki, ''Hidayetül irşad, hidayetül beyan.'' Oku bakayım, şeyh ne demiş. Oku. Bu anlamıyla hidayet bütün insanlar için geneldir. Bu anlamıyla. Bu anlamıyla. Yani hidayetül beyan ve irşad. Yani insanlara hak beyan edilmiş Allah tarafından, Resul tarafından. Bu noktada insanlar hidayet olmuştur Yani yol gösterilmişlerdir. Evet. Buna da ne denir? ''Hidayetül delale.'' Veya hidayetul irşad. Veya hidayetul beyan. Tamam mı? Evet. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de hidayet ile nitelendirilmiştir. Hmm. Şu buyrukta olduğu gibi. Gerçekten bu Kur'an en doğru olana hidayet ha. eller iletir. Doğru. Bak. İnne hâzel Kur'an. Bu Kur'an. Yehdi. Bak hidayet kelimesi. Yehdi. Hidayet eder. Lilleti hiye akvam, En doğru yola hidayet eder. Yolu gösterir. Evet. Peki. Her Kur'an'ı okuyan hidayet olunuyor mu? Hayır. O kâfirlerden de Kur'an okuyan yok mu? Evet. Yok mu Mutezile'den Kur'an okuyan? Evet. Mutezileli alimlerin hepsi hafız. Evet. Yok mu? Evet. Bunlar hidayet olunuyor mu? Evet. Kısmen. O demek ki Kur'an buradaki hidayetinden maksat. Hidayet-i tevfik değil. Yani her Kur'an okuyan tamam yola girmiştir değil. Bu, ama her Kur'an okuyan hidayet-ül irşad şeklinde hidayet olmuştur. Yani onu, onun hüccet üzerin hüccet görmüştür. Evet. Eğer an, onu anlamışsa, fe, evet. fehmetmişse, o hüccet ne zaman kalkar o ayrı mevzu. Evet. Genel olarak söylüyoruz, kaba kalıp olarak. Evet. Tamam mı? Bak, bu ayet o zaman ne delil? Hidayet-ül irşad evvel beyan. O zaman hidayet-ül irşad, Kur'an okuyanlar, bu Kur'an ayetlerini duyanlar, sünneti duyanlar, hidayet olmuşlar mı? Evet. Olmuşlar. Çünkü bu Kur'an hidayet eder. Hidayet-ül irşad. -ı. hidayet irşad olmuşlar. Devam et. Evet. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi, Allah Resulü de hidayet ile nitelendirilmiştir. Ha. Allah Resulüne ne diyecek şimdi? İnneke ve inneke sen le tehdi. Tehdi hidayet. İla sıratil mustakim. Sen dolu, doğru yola hidayet edersin. O zaman Nebi sallallahu aleyhi hidayet edermiş. Evet. Peki Allah azze ve celle ne diyor? İnneke la tehdi limen ahbabta. Sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Amcasına bile yani amcasını hidayet edememiş. Evet. Şimdi bir, bu ayette diyor ki sen doğru yola hidayet edersin. Ebû de ne diyor? Sen hidayet. Hidayet yani baktığın zaman sen doğru yola iletirsin diyor. Doğru. Evet. Ama ikisinde de hidayet geçiyor. İşte sen hidayetül beyan anlarsan mel doğru. Sen doğru yolu gösterirsin. Evet. Mesela ben sana da diyebilirim eğer ana abi inneke letehdi ila sıratil mustakim. Sen doğru yola hidayet edersin eğer bir davetçisen. Edersin. Doğru yolu gösterirsin çünkü senin ilmin var. Dersin ki, bak bu bu bu böyledir. Namaz böyle kılınır. Tevhid budur. İşte tevhid mesela atıyorum rububiyet tevhidü uluhiyet tevhidü isim sıfat. Bunların kısımları vardır. Bu, bu, bu. İbadet bu. Bak bunların, ben hidayet ederim bu manada. Yani yol ve gö yol gösteririm. O zaman bu hangi ayet? Şimdi ayetleri verelim. Şura 52'de. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İnneke le tehdi ila sıratun müstakim. Ey Muhammed. Sen doğru yola hidayet edersin. Demek evet. nebise sen hidayet eder. Başka bir ayette de ne diyor Allah Azze ve Celle? İnneke la tehdi men ahbepte. Velakinne Allahe yehdi men yaşa. Sen sevdiklerini hidayet edemezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet, hidayet eder. eder. O zaman Nebisa Sallem'e ispat edilen hidayet hangisi? Hidayetü il irşad i̇rşad, vel yani. beyan ve delale. Evet. Nef yedilen hidayet hangisi? Hidayetü evet. tevfik. Evet. Nebisa Sallem amcasını hidayet etmiş midir? Hayır. Hayır şey değil. anlamında değil. İrşad anlamında etmiştir. Öyle, öyle de deme. Tavsil var. Tavsil, <gülüyor> tavsil var, var diyeceksin. Tavsil. Ha. Evet, Şimdi soruyorum. Nebisa Sallem amcasını hidayet etmiş midir? Tavsil var. Tavsil var. Hidayetten kastına bağlı diyeceksin. Evet. Eğer hidayetü beyan ve irşad ve delalet gösterirsen etmiştir. Evet, evet hidayet Tevfik etmemiştir. Kaç dakika oldu ders? Yok geçmedi. Devam. Sesli. Biraz Yüce da yaklaş alışı... böyle. Biraz da yaklaş. Ha? Biraz da yaklaş ha? Yüce Allah'ın şu buyrunda olduğu gibi. Allah Resulü de hidayet ile nitelendirilmiştir. Ve muhakkak ki sen doğru yola hidayet edersin, iletirsin. Evet. Esşura 52. Hidayet, tevfik ve ilham anlamında da kullanılabilir. Tevfik bak. Evet. O takdirde bu, Yüce Allah'ın hidayete iletmeyi dilediği kimseler hakkında özellik ifade eder. Yani hastır. O zaman evet. Allah'ın hidayete dilediği kişiler has olur bu. Evet. Yani hidayete tevfik Allah'a has. Tamam. Evet. Evet. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bunun da delili bu. Evet, oku bakayım. Allah kimi doğru yola hidayet etmeyi iletmeyi dilerse göğsünü İslam'a açar. El Görüyor enam, musun ayet evet. mükemmel? Ne diyor Allah'a? Femen yuridillâhu en yehdiyehu femen kim her kimi. Yuridillahü, Allah isterse en Yehdihu kendisine hidayet etmesini, ona hidayet etmek isterse, evet. yeşrah açar sadrahu, göğsünü lil İslam, İslam'a açar. Evet. Demek ki İslam'a göğsünü açmak Allah'ın elinde. Evet. Tamam mı? Bak hidayet kelimesine, yehdiyehu. Tamam mı? Da hangi ayet? el suresi 125. Devam. İşte bundan dolayı Yüce Allah Resulü'nün hidayet etme gücüne sahip olmadığını belirterek şöyle buyurmaktadır. Hı. Muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. E Üstede dedi ki sen doğru yola hidayet edersin. Evet. Hı, fark var. Evet. evet. Muhakkak ki sen sevdiğini hidayet hidayete erdiremezsin. Evet. Fakat Allah dilediğini hidayet verir. Evet. Şimdi burada Nasıl kıyasul söylüyor? evla var. Kıyasul evla var. Kıyasul evla. Şimdi kıyas üç kıyas. Kıyas-ı şumulu ve temsil ve evla. Tamam mı? Bu üç kıyas var. Şimdi geç o temsili ve şumulu geç. O, o fıkıh usulüyle alakalı. Tamam mı? O, edile işare, o, o ayrı bir mevzu. Bir de Kıyasül Evla mevzusu var. Kıyasül ev, Evla tarbiri caizse şöyle anlatabiliriz. Hayli hayli. Değil yani de. eğer bu böyleyse bu hayli hayli böyledir deriz ya Türkçe'de. Evet. Şimdi Allah burada hidayeti kimden nef ediyor? Evet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden eğer hidayet nef ediliyorsa ümmetten Hizmet. ondan sonrakilerden hayli hayli nef Edir. olunur. Evet. Değil mi? Ama o zaman buradan ne anlıyoruz? Madem ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden nef yolundu evet. Ki bu bütün ümmeti de kapsar o zaman. Evet. Çünkü hayli hayli olayı vardır. Kıyas-ı levla olayı vardır. O zaman kime hasmış hidayet? Allah, Allah devamında söylüyor mu bunu Nebi Saselem'e nefret ettikten sonra? Evet. Bak Nebi Saselem'den nefret ediyor kendisine ispat ediyor. Evet. Burada nefi var ispat var. Sonra da başka bir ayetteki ki üstte okuduk. Evet. Nebi Saselem'e hidayeti ispat. ispat ediyor. Evet, evet oku. O zaman burada hidayeti anlayacağız. Hidayet evet. ne demek? El-hidayetuf, lügatta beyan ve delalet demek. Evet. Bunu kaptığın zaman lügat manasını işi çözüyorsun. Evet. Çünkü Allah ne dedi? وَاَمَّا ثَمُودُ Semude gelince فَهَدَيْنَاهُمْ Biz onlara hidayet ettik. Evet. Değil mi? Evet. Peki Allah'ın hidayet ettiği kişi nasıl körlük yerine, şey hidayet yerine körlüğü seçer? Allah bir anlatacak ki biz o, bak şimdi Allah ayette diyor ki şimdi çelişki değilmiş. Haşa mesela. Hani zahiren baktığın zaman. Fe emme Semud. Semud'a gelince fe hedaynahum biz ona hidayet ettik. Festahabbu onlar tercih ettiler el ama körlüğü alal huda hidayete tercih ettiler. Evet. Peki onlar o zaman hidayet olunmuşlarsa hidayet olunan bir insan körlüğü hidayeti hidayete tercih ederler mi? Etmezler. Ha, o zaman buradaki hedayneden maksat neymiş? El beyyennâ. Evet. Hedeynâ beyyennâ demek. Evet. Tamam. O zaman buradan diyor ki hidayet, beyan ve delalet ifade eder. Evet. Açıklama, beyan etme, yol gösterme. Evet. O zaman Allah burada ne demiş oluyor? Fedeynâhum. Evet. Biz onlara yolu gösterdik. Bak işte yol budur. Ama onlar o yolu bıraktılar. Hiç girmediler. Tevfik olmadılar zaten. O yolu bıraktılar. Uzak oldular o yoldan. Evet. Tamam. Evet. E, Festehabbul amâ alel hudâ. Tamam. Körlüğü Hidayeti... Yani... Burada kasit şey değil mi ayetteki? Salih Aleyhisselam'dan kasit idi de mi Allah Azze ve Celle? Onlara biz onları peygamberle... E... İşte Hidayet-u Delal ola işte. işte Nebi Saselem'i... Ama biz onlara tevhlike olarak şey yapmadık yani ha. vermedik anlamda kullanıyor Allah Azze ve Celle. Ya mevzu o da zaten. Ben orada bu, buna ben dönmemin sebebi Hedeynahu'dan maksat, Hidayet kelimesinin Beyyennâ manasını geldiğini fıkh edersek, bu iki ayeti birbirinden açıp ayırt edebiliriz. Anladın, Anladın mı? Mevzu o yani. Evet. Devam. Burada hidayetten maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu doğru haberler sahih iman, faydalı bilgi ve salih ameldir. Evet Bunların hepsini bize belirtmiş mi? Evet. Belirtmiş. Salih amel nedir? Sahih iman nedir? Evet. Doğru haberler nedir? İşte bu yolda biz hidayet olduk. Evet. Uydun, hidayet-i tevfik de oldun. Uymadın, sadece hidayet-i irşad oldun. Evet. evet din ise çeşitli anlamlarda kullanılır. He, şimdi neden dine geçti? Dinler. Bismillahirrahmanirrahim. İbn Teymiyye, Elhamdülillahi'llezî ersale rasûlehu bil huda. Resulünü veya resullerini hidayet üzere gönderen Allah'a hamdolsun ve dinül hak ve hak din üzere gönderen resullerini evet. hidayet ve hak din üzere. Şimdi din kelimesini anlatıyor. Evet. Madem ki İbn Teymiyye din kelimesi bak ne yapıyor Haller raz? İbn Teymiyye bütün kelimelerini tek tek ne yapıyor? Tek tek açıklıyor. Şimdi Dedi ki Elhamdülillah dedi İbn-i Teymi. Hamdı anlattı, Allah'a anlattı. El-Sara Resul'e, Resul'unu göndermiştir, Resul anlattı. Evet. Bil-Hidayet, Hidayet üzerine göndermiştir, Hidayet'i anlattı. Evet. Ve din hak, hak üzerine göndermiştir, hak din üzerine göndermiştir, şimdi evet. dini anlatıyor. Evet. Din ise çeşitli anlamlarda kullanılır. Evet. Bunlardan birisi karşılık ceza demektir. Evet. Yüce Allah'ın din gününün maliki. Fatiha 4 buyruğunda olduğu gibi. Şimdi e, o zaman dinin manalarından bir tanesi de neymiş? El ceza demek. Karşılık. Evet. Evet. Din gününün sahibi yani karşılık gününün sahibi. Evet. Kişi nasıl bir din ile hareket hareket ederse o da öyle bir din ile karşı karşıya bırakılır. Evet. Nasıl hareket nasıl hareket ederse onun gibi karşılık görür. şimdi dinin dinin manalarından bir tanesinin ceza olduğuna Delil bu hadis. Ne diyor hadiste? Ne diyor hadiste? Hadisi oku Beyhaki. bakayım ta takricini. Oku. Evet. oku. Be bir. Beyhaki Ez-Zühd Ez 297'de İbni Adi El-Kamil 2-2168'de evet. İbni Ömer'den merfu olarak şu hadisi rivayet etmektedirler. İyilik boşa gitmez. Günah unutulmaz. Deyyah olan ve herkese amelinin karşılığını veren asla uyumaz. Evet. İstediğin gibi ol. Nasıl diyar diyanet edersen sen de öyle diyanete maruz kalırsın. Ne yaparsan onunla karşılaşırsın. Evet. Bu hadisin senedi tamam, hadis zayıf. Tamam, geçme tahricin. Hadis zayıf. Ama bunun ne de yeri var dilde. Evet. Tamam, bu hadis dilde. Ne diyor şimdi hadis? Kemel yedinul fetayudan. Değil mi? Din kelimesi bak kemel yedinul fetayudan veya tahricinde geçen hadis. El birru la yubula. bula ve'l ismu la yunsar <gülüyor> ve'diyanu la yanam. فَكُنْ كَمَا شِعْتَ Sonra diyor ki hadisi sonunda كَمَا تَد۪ينُ tudanu Nasıl diyanet edersin. Yani nasıl karşılık verirsen Değil mi? tudanu Sen de öyle diyanet olunursun. Yani karşılık görürsün hadiste. Ne yaparsan onun karşılığını görürsün. O zaman bunu hangi kelimeyle kullandı? تَد۪ينُ تُدَانُ O zaman dinin manalarından bir tanesi ne? Karşılık Aşk ceza. Evet. Tamam. Devam. Bir, diner, bir diğer manası boyun eğmek ve emre bağlı olmak demektir. Ve minha el Bunlardan bir tanesi ne? Boyun eğmek. Evet. Yani El-hudû ve'l-inqiyat. Evet. Onun önünde eğildi ve boyun eğdi anlamında dâne denilir. Mesela din dâne'den gelmiş Mesela dersin ki dâne ne demekmiş dâne lehu ona? Onun önünde boyun, boyun eğdi. Evet. Tamam mı lehu. Yani ne demek? Zelle ve kadale. Zelil oldu, boyun eğdi demek. Evet. O zaman din manlarının bir tanesi ne? Hudu. Yani zelil olmak, boyun eğmek, el pençe böyle. Evet. Tamam mı? Yani boyun eğmek. Evet. Dâne allâhe bi kezâ. Mesela dersin ki, dâne allâhe bi kezâ. Allah'a bununla dân etti. Din etti. Yani boyun eğdi. Evet. Veya alâ kezâ. Yani şu yol ile ya da şununla Allah'a ibadet etmeyi dil edildi de delilir. Hmm. Yani bir mana ittahazahu dinen ya ibuduhu bihi. Kendisiyle ibadet edeceği din olarak e, edin din edindi de bunu boynaydı. Evet. evet. O burada, zaman dinden maksat nedir? Onu anlatacak. Burada ise dinle kasıt yüce Allah'ın Resulullah ile göndermiş olduğu ister itikadi, ister kavli, ister fiili olsun bütün hüküm ve şeriatlerdir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve şeydir. Evet. Tamam, dinden maksat evet. budur. Burada dinin hakka izafe edilmesi, mefsufun sıfatına izafe edilmesi kabiliyorsunuz. Geç onu. Ondan önce bak şimdi. Burada ne dedi? Din boyuna eğmek. Evet. Tamam mı? Din boyun eğmek. Lugat manasından. Bir tanesi de ceza. Evet. Doğru mu? Şimdi İslam dininin ısla, sözlük manası bu. Din şey, din kelimesinin sözlük, lugat manası buymuş demek ki. Ceza, Cezakal. boyun eğmek. Tamam mı? Dini manası, şer'i manası Resul'ün kendisiyle geldi tam kavli, yani din adına kavli, fiili, itikadi şeylerdir. Peki bunun lügatla sözlük manası arasında ne gibi bir bağıntısı var? Sen bunlara ne yapmak zorundasın? Boyun eğmek zorundasın. Bunları yaparsan ne olur onun mükafatını görürsün bak. Şimdi iki mana verdik. Mükafat, ceza ve boyun eğmek din kelimesi. Şer'i manası da Resulullah'ın getirdiği şeylerin ismi. Peki sen Resulullah'ın getirdiği şeylere ne yapmak zorundasın? Boyun eğmek. Boyun eğmek. Bak birinci manası. Boyun eğdiğin zaman neyi göreceğim? Karşılığını göreceğim. Bak. Evet. Aralarındaki bak. O yüzden e, çoğunlukla nedir? Lugatla ıslahı manası arasında kuvvetli bir bağ. bağ vardır. Mesela akidenin bir sürü manası vardır. Mesela mesela akide kelimesi akıttan alınmıştır. Değil mi? Evet. Akide kelimesi. Akıt maddesi mesela erraptu ve şed manasına gelir. Bağlamak, düğünlemek. Bir manalarından bir tanesi el-ahed, anlaşma. Bir manalarından bir tanesi el-tevkid, teekid. Evet. Bir manalarından bir tanesi el-mulazeme, mülazeme, lazım olmak. Tamam bak Bak heps, hepsinin şer'i manasıyla bir bağlantısı var. Akidenin şer'i manası ne? Tamam. İnanılması gereken şeylere sağ, sağlam bir şekilde inanmak. Evet. Bu kısaca. Yani peki bir insan bir şeye inandığı zaman kalbini ona bağlıyor mu? Bağlıyor. Evet. Onu kendisine lazım kılıyor mu? Kılıyor. Bir anlaşma yapıyor mu Allah'la? Yapıyor. Hı? E bunu tehditliyor mu? Tehditliyor. Evet ben buna inandım. Bak. Hepsinin manaları var. Değil mi? Evet. Hepsinin manaları var. Evet. Böyledir ya, bir bağlantı var. Mesela iman. İmanın e, kelime manası ne? El-tasdik. Evet. Onu münakaşa edeceğiz. E, e, İslam tasdik tam değildir. Diyor, i̇krardır diyor. Doğrudur diyor. E, ta, ama alalım şimdi biz. Tasdik iman tasdik etmek. Evet. Peki. Şer'i manasına gel. Kalb ile tasdik. Bak. Evet. Dil, fazlalık var. Dille ikrar ve azal amel. Evet. Şer'i olarak baktığımız zaman nasıl fazlalık gelmiş. E, tasdik kısmı var mı? Şer'i manasında var. Bak görüyor musun? Bağlantılar hep böyledir yani. Evet. Evet. Tamam mı? Evet. Hak olan din demektir. Hak maslardır. Bir şeyin sabit... Onun mu? biraz öncesine gel. Bir cümle öncesi. Burada dinin hakka izafe edilmesi, mevsufun sıfatına izafe edilmesi kabilindir. Yani yok. ne manası? Diyor ki dinin hakka izafe edilmesi. dinul hak kelimesi Değil diyor mi? İbn-i Teymi. Evet. Yine dönüyor Metne, mecbur. yok ki Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi illeti ersale Rasûlehu bilhude. Resulünü Hidayet üzere gönderen Allah'a hamdolsun ve dinil hak ve hak din üzere gönderen Allah'a hamdolsun. İşte burada dinin hakka izafe edilmesi. Mesela Ahmet'in eli. Evet. Burada el kime izafe edildi? Ahmet'e. Bunun gibi burada din neye izafe edildi? Hakk'a. Diyor ki işte buradaki izafe ne diyor? Buradaki izafe mevsufun sıfatına izafe yani edilmesi. mevsufun kabilidir. sıfatına izafe edilmesi. Yani burada şey bir sıfat mevsuf olayı var gibi. Tamam mı? Yani mesela ben diyoruz ki ben diyorum ki Ahmet'in eli. Burada Ahmet tamam mı? Mevsuftur. Eli ona. Yani mudaf mudafinde de evet. mana olarak Ahmet'i elle vasf Hak din gibi. Ha. Gibi sanki. Evet. Gerçi bu biraz e, muda mudafirliğine döndü de burada dinul hak, hak. E, yani hakkın dini yani eddinul hak demektir sanki. Evet. Yani hak olan din. Hak. Sıfatın mevsuf. Evet. Evet. Hak mastardır. Hı. Bir şeyin sabit olup vacip olmasını ifade eder. Hı. Şimdi hak ne demek? Bak bunu bilmemiz lazım. Bu güzel bir şey ibare. Ne demekmiş hak? Mastar. Bak, Hakka yehekkunun mastarıdır hak. Evet. Hakka yehekku el-Hakku. Tamam? Mastarıdır. Ne demekmiş manasın? Bir şey sabit olup vacit olmasıdır. İzase bete ve Bir şey sabitse ve lazımsa ona hak denir. Şimdi İslam dini. Mesela diyorsun ki adama. İşte Fatiha'nın namazın rükunlerinden bir tanesi ne? Diyorsun ki Fatiha. Evet. Değil mi? La salate limen la, limen lem yekra bi ummil kitab. Bir sürü rivayetler var. Fatiha'sı okumayanın namazı yoktur. O zaman diyor, ne diyoruz? Burada Fatiha namazın rükunlerindendir. Tamam. Rükümle, isimlendiriyoruz Selefimiz isimlendirmiş bunları. insanlar anlasın diye. Rükunlerindendir. Fatiha namazın rükunlerindendir bu hadise göre. Sen de diyorsun ki evet bu haktır. Yani ney? Evet bu namazın lazımıdır ve vaciptir. Şey lazımdır ve bu söylediğin sabittir. O yüzden hak sabit ve lazım olmak, vacip olmak demektir. Evet. Bununla kastedilen sabit ve vakada bulunandır. Evet. Zıttı ise herhangi bir gerçeği bulunmayan batıldır. Evet. Hakkın zıttı neymiş? Bâtıl. El bâtilü'llezî lâ hakîkete leh. Hakikati olmayan batıl olan şeydir. Evet üstün kılmak için anlamındaki ifadenin başına gelen lam için yani li'uzhirahu şimdi dönüyoruz metne Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Elhamdülillahi'llezî ersale rasûlehu bil huda ve dinil hak Resulünü hak din ve hidayet üzere gönderen Allah hamdolsun li'uzhirahu onu üstün kılsın diye aleddini kullihi bütün dinlerin üzerine ve kefa billahi şehîd'en şahit olarak da Allah Yeter. Şahit olarak da Allah yeter. yeter. Şimdi buradaki liyuzhirahu onu üstün kılsındaki lam var ya, evet. diyor ki oradaki lam neymiş? Talil için. Lazımdır, evet. için. Yani onu üstün kılması için. Evet Ve gönderen anlamındaki fiile taalluk etmek dedi. Tamam on, onları geç. Onlar uzun hikaye. Evet. Üstün ve galip gelmek anlamını verir. Evet. Yani Çünkü gibi... ne? burada aslında şey demek istiyor. İşte lam, burada car, mecrudur. Car, mecrudur bir şeye mutallik olur. O da ar-saneye mutalliktir vesaire. Onları geç, evet. Üstün ve galip gelmek anlamını, anlamını verir. Ha, şimdi liyuzhirahu, onu üstün kılsın. Zuhur ne demekmiş? Zuhur, bimanel uluğ vel galebe. Uluğ ve galebe manasına gelir. Zuhur, yani liyuzhirahu, zuhur. Evet. Uluğ ve galebe, yani üstün olmak, galip gelmek manasına evet. gelir. Yani onu üstün ve galip kılsın diye. Evet. Tamam mı? Yani Üstünme ne demek? Verir. Yani delil ve belge ile bütün dinlere karşı üstün kılmak için dinini gönderen demektir. Evet. evet. din lafzının başındaki eliflam, cins içindir. Ha. Şimdi burada eddin o kelimesi. Biz ne dedik geçen derste? Eliflamın bir sürü manaları var. Evet. İşte istihrak ifade eder. Evet. Mesela hamda anlatırken istihra anlattık evet. değil mi? Cins dedik manalarından. Buradaki eddinden maksat el cins Yani bütün e, Dediğin din. din. Dinin cinsleri. Dinin hangi cinsi var? Yani bu cinsten kasıt ne? Yani sen ne din diyorsan o dindir işte. Evet. Tamam mı? Özel, i̇şte bu bütün dinlere ne yapmış? Buradaki eliflam cins ifade eder. Yani e, aha bu bizim anladığımız İslam var ya o, İslam var ya ona ne diyoruz biz? Din. O din cinsinden olan evet. diye adlandırılan. ister bunu insanlar bir cinse soksun i̇ster ki soksun. mesela Allah'ın bir kitap indirmediği mecusilik bilmem ne. ve işte insanların Veya Allah'ın koyduğu bir din olsun. Evet. Cins. ya o, o cinsi taşıyan ne olursa olsun. Tamam mı? Bunların hepsine ne yapmıştır Allah? Üstün kılmıştır bunu. Evet. Buradaki Eliflem cinstir. Evet. Ebdil nafsının başındaki eliflam cins içindir. Hı. Kapsamına batıl olan bütün dinler girmekte olup, bunlar da İslam dışındaki dinleri ifade eder. Hı. İslam dışındaki bütün dinlere evet. e, üstün gelsin diye. Evet. evet. Şahit olarak Allah Yeter ifadesindeki şahit, yani şehit, hmm. fail vezinde olup şahit olduğu anlamdaki fiilden mübalatıdır. Şimdi biz ne diyoruz? İsm-u fail. i̇sm fail, işte mesela feale yaptı failun yapan. Evet. Şehidun kelimesi ki biz bunu kullanıyoruz. Mesela e, Allah'ın kelimesi uliya olsun diye savaşan ve bu yolda samimi şekilde e, öldürülen. Kimselere ne diyoruz biz mesela? Şehit diyoruz. Güzel. Allah yolunda öldürülene şehit diyoruz. Veşşehid, burada nedir ismu? Fail. Evet. Peki. Ve mesela, burada ismu Fail, tamam mı? O öldülen şehitte o konuşulur. Veşşehid, burada kefabillahi şehiden dedi ya, Allah şehid olarak yeter dedi ya İbn-i Onu anlatıyor şimdi. Tamam mı? Evet. Kefabillahi şehiden. Şimdi şehid, ne demek? Fail babından. Evet. Ve huve mubalagatun min şehide. Şehiden mubalağa ifade eder. Şehide şahit oldu, şehidun fazla fazla hayli hayli şahit olan şahit olan demektir. Evet. O zaman şehit kelimesi ve ve huwa şahadetten alınmıştır. Evet. Şahadet de ne demek? Bima'n-ihbar ve'l-i'lam. Bildirmek, haber vermek demektir. An oku bakayım ne diyor. Şehitten başla. Şahit olarak Allah yeter ifadesindeki şahit, şahit. Şahit, şehit. Şahit olarak Allah yeter. Şahit mi diyor orada? Şahit diyor. Şahit olarak Allah yeter ifadesi değil şahit, şehit demiş parantez içerisinde. He Fahil tamam parantez içinde olup, demişse tamam he. o zaman. E? Fahil vezide olup şahit olduğu anlamındaki fiilden mübalağa kimidir. Evet mübalağa yani böyle fazlalık tamam mı? Evet. Mübalağa etmek var ya. Evet. Hı. Bu da ya haber vermek ve bildirmek anlamındaki şehadetten yahut da... Bak şehit bulur. kelimesi ya şehadetten alınmıştır. Evet. Yahutta, ee, ama bu şehadet ne demek? Haber veren ve bildiren manasına evet. gelen şehadetler alınmıştır. O yüzden o zaman şanki şehit bildiren, haber veren manasına gelebilir. e evet. Yahut da hazır bulunmak anlamındaki şehadetten... Veya yine şehadetten gelmektedir evet. ki onun manalarından bir tanesi de hazır bulunmak demek. O zaman şehit, bir insan bir şey şehittir denirse... Ne demek? Ya o şeyden haber veriyor ve onu bildiriyor demektir evet. bu. Ya da o şeye, o şeyde hazır bulunmuştur demektir. Evet. Yani Resulünün doğruluğu haber veren olarak yahut da kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadığını kalmadığı her şeyi gören ve hazır olan şahit olarak Allah yeter demektir. Ha, o zaman madem ki şehit olarak Allah yeter dedi değil mi evet. şimdi bu? Madem ki şehidin iki manası var burada. Evet. Birincisi haber vermek, bildirmek. Diğeri de hazır evet. olmak. Evet. O zaman mana nasıl anlaşılır bu İbn Teymiyye'nin kastından? Şu ikisi ikisi de anlaşılabilir. Şu ikisi de umum. O zaman sanki şöyle demiş oluyor. Allah şehit olarak yani haber veren ve bildiren olarak yeterdir. Ney haber veren ve bildiren? Resul'ün Doğru, sıdkını, evet. doğruluğunu. Veya Veya diğer bir manasını itibar alacağız. Allah şehit olarak yeter yani. Eee muttali olarak her şeye muttali olarak yeter. Nasıl tercüme etmiş onun oku. E yani resulünün doğruluğu haber veren olarak yahut da kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadı, her şeyi gören ve hazır olan. Ha. Şahit olarak Allah yeter demek. Yani Allah Allah şahit olarak yeterden iki şey anlaşılır. Yani ya resulünün ya resulünün e, sıdkıiyetinden haber veren bildiren olarak evet. Allah yeter. Ya da resulünün e, ya da Allah hiçbir şey gizli kalmaz. Gizli kalmayacağı için kimse Allah'tan ayrı bir şey yapamaz. Allah'tan gizli bir şey yapamaz ve böylece kendini kayıramaz. İşte bu noktada Allah her şeyi bildiği için Allah yeter. Evet. Tamam ama biz ne diyoruz? İkisi de doğru. Yani i̇kisi de doğru çünkü umumdur. Evet. B bütün bu geçen açıklamaların topluca anlamı şudur. Evet. Topluca anlamı. En mükemmel ve en eksiksiz şekilde yüce Allah hakkında sabit. Yani ne demek bütün bu manaların? Bütün manalardan maksat şu. Bismillahirrahmanirrahim'den sonra zikrettiği cümle var ya. Evet. Elhamdülillahi lezî ersar rasûlehu bilhudâ ve dînil hakkî liyûzhirahû aled-dîni kullihî ve kefâ billâhi şehîden. Evet. Buraya kadar oku, biz anlattık 12 derstir. İşte bütün bu anlattıklarımızdan buraya kadar anlattıklarımızdan yani e, Allah hak dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hak din üzere ve hidayet üzere gönderen Allah'a hamdolsun. Evet. Tamam. Bütün bunlardan anlaşılan neymiş? Oku şimdi. Bütün, bütün bu geçen açıklamanın topluca anlamı şudur. Bütün kemal sıfatları en mükemmel ve en eksiksiz şekilde Yüce Allah hakkında sabittir. Evet. Şahane Yüce Allah'ın hamdini gerektiren hususlardan birisi de onun kullarına ihsan etmiş olduğu nimetleridir. Bütün insanlar bu nimetlere sahip dökemezler. Bu nimetlerin en büyüğü ise Yüce Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i alemlere rahmet, takva sahiplerine de bir müjde olmak üzere hidayet ile ve hak din ile göndermiş olmasıdır. Onu bu din ile göndermesinin hikmeti ise, bu dini delil ve belgelerle, güç, iktidar ve hakim olmak suretiyle bütün dinlere üstlük kılmaktır. Resulünün doğruluğuna ve getirdiklerinin gerçekliğine şahit olarak Allah yeter. Şanı yüce Allah'ın şahitliği, onun sözü, fiili, Resulüne yardım, mucize ve getirmiş olduğu dinin apaçık hakkının, hakkın kendisi olduğuna dair çeşitlileriyle desteklemesi şeklin, şek, e, şekillerindedir. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka... Ha, yeni bir ikram... metin mi? He? Yeni metin şimdi orada. Tamam. Oraya. Şimdi oraya girmiyoruz. Tamam. Şimdi burada şuna değineyim. Şimdi e, buraya kadar anlattı. Evet. Şimdi biz o zaman İbn-i kelamında ne işledik şu ana kadar? Daha mukaddime'deyiz. Bak daha mukaddime bitmedi. Evet. Önümüzdeki derste devam edeceğiz. Mukaddime şu. Bismillahirrahmanirrahim. Anlattık. Elhamdülillahillezî ersal rasûlehu bilhuda ve dinil hakkı li yuzhirahu ala dini kullihi ve kefâ billahi şehiden anlattık. Buraya kadar işledik. Sonra İbn-i devam ediyor. Diyor ki, ve en la la Şahadet ederim ki, O tektir ve onun ortağı yoktur. İkraran bihi ve tevhiden. İkrar ve tevhid olarak. Tamam mı? Sonra devam edecek. Diyecek ki Ve eşedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Ve şahadet ederim ki Muhammed onun kulu ve rasulüdür. Sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen meziden. Salatü selam getiriyor. Tamam mı? Bu da mukaddimedir İbn-i Fe emma ba'd Bundan sonra Fe hâzâ i'tikadul fırkatın naci İşte fırkatın naciye'nin itikadı budur deyip itikada girecek. Heh, bundan sonra işte asıl ince mevzular gelecek ama bu işte e, önümüzdeki ders veya o, ondan sonraki iki derste de, de bu mukaddime anca biter. Sonra işte Akide'ye he, girmiş olacağız. Ama şimdi biz Akide derken zaten dünya kadar Akide anlatıyoruz burada. Yani boş geçmiyor. Çünkü İbn-i Teymiye bu kitabın özelliklerinden bir tanesi nedir? Kitabın ilk dersimizde biz anlattık bunu. Dedi ki kitabın diğer kitaplardan veriyor müelliflerden ayrılan birkaç özelliği var. Bunlardan bir tanesi de hep şer'i ıslah kullanarak anlatmış dini. Evet. Bak mukaddimeyi bile anlatarken demiş ki Bismillahirrahmanirrahim. Bak evet. şer'i bir ıslah. Kur'an'da adeste dolu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Dolu. Hamd. Şer'i bir ıslah. Değil mi? Evet. Ellezi erselâ rasûlehu. Rasûl. Evet. Bilhuda hidayet ve dinil hak hak din. Li uzhirahu aladdin. Dinler üzerine üstün kılsın. Bak. Evet. Ve kefa billâhi şehîden. Bunların hepsi şer'i ıslah. O yüzden tek tek anlatıyoruz bunları. Yani Halil Herras anlatıyor. Biz de ufak tefek talihler düşüyoruz. Ee, i̇nşallah Akide'ye gireceğiz. İnşallah. E, birkaç ders içinde. Veya belki önümüzdeki ders komple belki bitiririz. Şeyi biraz zor olur ama mukaddimeyi. İki, dersi, İki ders gibi bitiririz inşallah. Sonra artık metnin kendisine geçeriz. Inşallah zaten kaç bir saat 15 dakika oldu. Burada duralım inşallah. Allahu alemu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bariqa la nebina Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi ecmael.